Bir Söz Küçüğü'n programına daha hoş geldiniz. Ben Selen ve ben Gülce. Bu hafta yapımcılar olarak sizlerle be beraberiz. İstanbul İstiklal Caddesi'ni kesen Kumbaracı Yokuşunda Kumbaracı Yokuş çocukları ile beraberiz. Kumbaracı Yokuş'u çocuklarının yaptıkları çok güzel bir çalışma var. Hem bu çalışmayı anlatmaları için hem de Kumbaracı Yokuş'unu tanımak için bu hafta beraberiz. Öncelikle konuklarımızı tanıyalım. Arkadaşlar, bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Gizem. Gedik. Yedinci sınıfa geçtim. Doktor Tefk Sağlam okulunda okuyorum. Bu mahallede oturuyorum, tercüman çıkmazından. Gumbaracı okusuna inerken, ilk sol. E, 13 yaşındayım. <gülüyor> Benim adım Nazlı. Soyadım Değer. Altıncı sınıfa geçtim. Kürza ilk öğretim okulunda okuyorum ve yol kumbarcı Yokuşu'nda oturuyorum. 12 yaşındayım. yaşındayım. Benim adım Feriz Işık, drama öğretmeniyim. Aynı zamanda oyun yazarıyım. Ben yaşımı söylemeyeyim diye. 12 yaşında kesinlikle değilim yani. <gülüyor> i̇lk önce Kumbaracı Yokuşu'nun yerini öğrenelim isterseniz. Nazlı Kumbaracı Yokuşu. Nereye düşüyor? Bize tarif edebilir misin? B yoluna düşüyor ve İstiklal Caddesi. Şimdi de Gizem'e bir soru yöneltelim. Gizem, Kumbaracı Yokuşu Çocukları olarak hazırladığınız güzel bir fotoğraf sergisi var. Bize bu sergiyi ve bununla ilgili yaptığınız çalışmaları biraz anlatabilir misin? Biz bu sergiyi ilk önce insanları fotoğraf çekmeyi öğrenmesi bir de hobi olarak yani hobi olarak ilerlediğimiz yaşlarda da yapabilmesi için açılmıştır. Bu sadece normal bir kurs gibi değil, eğlendiriciler olduğu zamanlar oluyor. Yani dramalar yapıyoruz, yarışmalar yapıyoruz. Normal gezi gibi değil, yarışma ile haritalar filan çiziyoruz. İnsanları bir de sokağımızla ilgili bilme, bilinmeyen şeyleri öneriyoruz. Mesela evlerin üstündeki süslemeleri normalde klasik geliyordu. Ama şimdi daha dikkatli bakıyoruz. Aa bu borok işte bu değişik şeyler, klasik bu ev diye düşünüyoruz, inceliyoruz. Bir de yanımızda olanları bilmeyenlere de öğretiyoruz. Ee, Gizem sen de bize bu çalışmaya neden katıldığını anlatabilir misin? Ben bu çalışmaya kendim istediğim ve fotoğrafa ilgim olduğu için bir de boş zamanlarımda canım sıkıldığı için yani televizyon karşısında dizi izlemektense buraya gelip fotoğraf çalışmak ya da işte fotoğraf çekmek, oyun oynamak bana daha cazip geldi. Bu böyle bir Kursa katıldığım için de çok memnunum. Nazlı peki sen nasıl katılmaya karar verdin bu çalışmaya? Ben Bahçede bir etkinlik yapıyordum, oyun oynuyordum filan. İşte Filiz öğretmenim de beni balkondan görüp ve benimle konuşmaya karar verdi. Ve ben de kursa böyle katılmaya karar verdim. Peki fotoğraf çekmek nasıl bir şeymiş? Yani sizce ne anlamı var? Bizce... Eee böyle anıları donduruyor. Mesela ileriki yaşlarımızda biz buradan taşınırsak tekrar buraya geldiğimizde elimizde çektiğimiz fotoğraflar olursa çok değişmiş. Aa burada işte bu bina yok muydu? Boyanmış bizim çektiğimiz fotoğraf böyleydi. Bence anıları donduruyor ve çok iyi bir şey. Hatırla Hatırlayabiliyoruz. Bence de öyle. Ve başka zaman bu yerler değişse de Bizim e, burada bırakan anılarımız oluyor. Filiz Hanım şimdi de size dönelim. Kumbaracı yokuşu çocuklarıyla beraber yaptığınız çalışmanın amaçları neydi acaba? Neden böyle bir çalışma yapmak istediniz? E, bu çalışmanın en temel amacı e, sokağa çocuklara tanıtmak. Hem mimari açıdan hem tarihi açıdan. E, bunu yaparken de fotoğraf sanatını araç olarak kullandım. En temeli de çocuklar yaşadığı yeri tanısınlar, bir farkındalık yaratsınlar. Temel amaç bu. Yaptığınız bu çalışmada kumbaraçı yokuşu ile ilgili neler öğrendiniz? Ee, bu çalışmada seni çok şaşırtan şeyler oldu mu? Oldu. Mesela e, buranın geçmişini, tarihini, eski adının, tophanenin, gümüşkent olduğunu, buraların ormanlık oldu ve evlerin... E, Pardon. Sokakların arasından dereler geçtiğini öğrendik. Denizin doldurularak ilerlediğini öğrendik. İlginç şeyler de oldu Yarışmalardı. Mesela değişik işte pastanelere girdik. Lebo'na, falan filan girdik. Başka insanlarla tanıştık. Ve drama dersi filan yaptık. Oyunlar oynadık. Bence hani sosyal bir şey çok iyi. Peki sen? Ben e, Benim de oldu tabii ki. Mesela eskiden... Kumbaracı, Humbaracı'nın adı Humbaracı'ymış. Ve öğretmenimizin dediği gibi Tophane sokaklarında eskiden eski zamanlardan ağır ağır adamlar yürüyormuş. Yani şapkaları Şimdi kısa bir ara verelim ve sizin için seçtiğimiz parçayı dinleyelim. Müzik Stop! planırken e, unutamadığınız şeyler yaşadınız mı? Bizimle paylaşabileceğiniz şeyler var mı? Var aslında. Gezilerimizde bazen tartışmalar oluyordu. Yani hele bir keresinde kiliseye gitmiştik. Orada bize çikolata ikram ettiler. Biz dedik ama bazı arkadaşlarımız sev, işte yiyemeyin onlar üzülürler i̇şte dediniz. Hristiyan olursunuz filan gibi şeyler söyledi. Biz bizim moralimizi çok bozdu. Çünkü biz genelde dilek saygı duymamız gerekir. Çünkü onlar da duyuyor. Bence onların yaptığı pascalya yumurtalarından da yiyorum ben. O zaman ben Hristiyan olmadığım için... Öyle şeyler gerekir. Yani bazıları tükürdü de çikolataları yedikten sonra. Ay ne yapsam ister isteyen oldum. Annem beni gebertecek gibi şeyler de koyuldu arkadaşlarımızın <gülüyor> arasında. Ama bende bu düşünceler yanlış Bir tek onu unutamıyorum. Çok saçma gelmişti bana. Ailenizin sizin bu çalışmaya katılmanızı destekledi mi? Evet, bayağı size yardımcı oldular mı? Evet yardımcı oldular. Bizim de böyle bir sosyal etkinliğe katılmamızı istiyorlardı. Bence iyi de oldu. Evet destekledi öğretmenimle konuştu. Sonra e, öğretmenim bana tanıdığını da getir dedi. Hı hı. Sonra bir arkadaşımın babası bırakmadı ya bizde yani sonra annesi babası bana e, danışmaya karar verdi sen gidiyorsun nasıl bir yer güzel bir yer mi sonra benim anneme de danıştı benim annem de ki güzel bir yer öğretmenin öğretmeniyle de konuştum sonra annesi de izin verdi sonuçta burası Topa anne bazıları güvenemiyor yani ben benim annem çok açık rahat bir şekilde İzin verdi ama ilk önce Filiz öğretmenleri tanışmak istedi. Hı. Filiz Hanım son olarak size birkaç soru yöneltmek istiyoruz. Bu çalışmada başarılı bulduğunuz taraflar neler, nelerdi ve güçlük çektiğiniz taraflar neler oldu? Bunları bizimle paylaşabilir misiniz? Ee, İsa'nın tabii kendi çalışmasında başarılı bulduğu şeyleri anlatması biraz zor. Ee, çünkü hani onu başkaları karar verecek ama benim öğrencilerimle yaşadığım süreci değerlendirirsek eğer e, böyle bir çalışmayı diğer başka eğitimciler mesela dediler ki ben esasında 10 çocukla çalışma yapmayı istiyordum ki hani daha dikkatli bir şekilde hepsiyle ilgilenebileyim çünkü sokak gezileri çok zordur 20 çocuğu yan yana dizdiğinizde tek olduğum için kontrolüm çok zor olacaktı o yüzden de 20 çocuğun birdenbire böyle bir sorumluluğunu almak bana çok ağır geldi. O yüzden 10 çocuk hani benim başlangıç için daha rahat yapabileceğim, sokaklarda rahat gezdirebileceğim. Çünkü burası çok karışık bir sem, çok güzel ama çok değişik özellikleri de olan bir şey. Yani onları çocukları alıp bir yerden bir yere götürmek, bütün bu sorumluluğun sende olması insanı biraz tabii ki ilk başta endişelendiriyor. Herkes size güveniyor, bu güveni sarsmamanız gerekiyor. Ama mesela dediler ki gelmezler sen 20 tane al onlar zaten ona düşerler çünkü tophanedeki çocuklar sürekli sıkılıyorlar. Ee, onlar her şeye fotoğraf makinesi veriyetini duyunca herkes gelir makinaları alırlar ondan sonra da gelmezler dediler. Ben de işte biraz bekledim nasıl yapsam, ya şimdi makineleri alıp giderlerse bu çözümü nasıl bulsam, hani ne yapsam. Çünkü ekonomik durumları da o kadar iyi olan çocuklar değil, bazıları iyi, bazıları orta, genelde ortalama bir aile yapıları var. Ben dedim işte bir ay geçsin elerim, iki ay geçsin elerim, üç ay geçsin elerim, gitmiyorlar. Hiçbir şekilde 20 çocuk azalmadı, Makinaları verdiğim halde azalmadı. Zaten ben hani 10 çocuk üzerinden makine istemiştim. Baktım çok istekli bir grupla karşı karşıyayım. Ya da diğer eğitimci arkadaşlarımın dediği gibi olmadı. Yani aslında siz çocuklara açık olursanız, açık davranırsanız, ön yargısız davranırsanız çocuklar da bu samimiyeti çok rahat alıyorlar. Ve size aynı güvenle yaklaşıyorlar ve sözler veriyorlar. Dolayısıyla benim öğrencilerim ki ben bunları arkadaşlarım diyorum. Beni yarı yolda bırakmadılar. Hiçbir zamanda güvenimi sarsmadılar. Başladıkları işi sonuna kadar getirdiler. sergide de her zaman sahip çıktılar. Zaman zaman sergi alanı gezip dolaşanlar, kontrol edenler, arkadaşlarını çağıranlar. Bence duygu bakımından en önemli şey, bir eğitimci olarak şu çok önemli, başladığı işi bitirebilme. Başarı derseniz, en azından öğrencilerin başladığı işi bitirdiler, sıkılmadılar, çabuk tüketmediler, e, hemen atmadılar bir kenara. E, bu benim için çok önemliydi çünkü her şeyin çok çabuk tüketildiği, hemen sıkıldığı, aman başka bir şey, başka bir oyuncak. Bir, kötü anlamda bir oyuncaktan bahsediyorum burada. Fotoğraf makinesini elde ettim. Şimdi başka bir şey elde edeyim. Böyle düşünmediler. Sonuna kadar e, şurayı da çekelim, burayı da yapalım, buraya da gelelim. Beni bilmediğim yerlere ben bir bilgiyle başladım ama onların bilgileriyle devam ettim. Çünkü ben buraya 5 yıldır oturuyorum ama benden e, uzun süredir buradalar. Ve aslında ben bir takım tarihsel bilgiyi onlara öğrettim ama onlar bana daha çok şey öğrettiler aslında. Ara sokakları, burada şu oturuyor, burada yükselsin olması var, burada şu var. Aa, aa, ben şaşkınlıkla onların peşinden gittim. Ama ilk önce ben bir yol çizdim, sonra da onlar bana bir yol gösterdiler. Dolayısıyla başarı herhalde buydu. E, Filiz Hanım, bu çalışmayı anlattığınız bir kitap yazdınız. E, bu kitaptan bize kısaca bahseder misiniz? Bu kitap adı Kumbaracı Yokuşu Çocukları. Bu, bu kitap aynı zamanda zihinsel engelliler yararına basılmış bir kitap. Ee, Kamera Müziği'nin sponsorluğunda yapıldı. Fotoğraf makineleri müzesi. Bu müze Bakırköy'de e, bu tip eğitim çalışmalarına destek veren bir müze. İçerik olarak ise e, kitabımız e, tamamen İstiklal Caddesi'nden Asmalı Mescid'in karşısındadır burası. E, Lebon Pastanesi'nden dümdüz indiğinizde kumbaracı yokuşu başlar. Dümdüz hiçbir yere sapmadığınızda da tophaneyi oradan da denize kadar dümdüz gittiğinizde denize varırsınız. Böyle bir yerdir. Ara sokakları vardır. Bunlar Tercümen Çıkmazı, Serdar Ekrem Sokak, kapıkulu Sokak, e, efendim, Lüle Cehendek Sokak. En aşağısı da tophanedir. Bu kitapta kumbaracı yokuşunun tarihinden e, onu kesen ara sokakları anlatıyor. Bir ben anlatmışım, resmi bir bilgi vermişim, demişim ki işte bu sokak şu tarihte olmuş, adını şuradan almış, isimlerinin anlamlarını, kimler yaşamış, adını nereden almış. Bir de o sokakta oturan öğrenci arkadaşım anlattı, benim sokağım şöyle bir sokaktır diye. Biz hem onlar yazdı aslında hem ben yazdım. Ondan sonra en ilginç taraflarından biri belki kitabımızın şeydi. Biz 2008'deyiz. 2008'de kimlerin yaptığını, yaşadığını biliyoruz. Araştırdık. Zaten fotoğraflarımız onları çektik. Diğer yanı ise 1913'te acaba yani yaklaşık 100 yıl önce kimler yaşıyor bu sokakta? Çünkü bir şeyi çok merak ediyorduk. Biz şu an yaşıyoruz ya. Bizi 100 yıl sonra araştıranlar bizi bulacaklar. Peki bizden önce kim yaşıyordu? Onları buldum ben. Listeledim adlarını, hangi apartmanda acaba kim yaşıyordu? Bunun gibi şeyler yaptık. Sonra fotoğraflarımız var kitabımızda. Bir bölümde de bu atölyede neler yaptık? Bunlar var. Kitabımızın özü bu. Filiz Hanım bundan sonra ne tür çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi ben tek yönlü bir eğitmen değilim. Sanatla da birebir ilgiliyim. Yani mesela 100 yıl sonra da biri sizin gibi düşünüp böyle bir şey araştırsa işte diyecekler ki burada Filiz Hanım diye biri oturuyormuş. Evet. işte orada böyle biri oturuyormuş diye araştıracaklar. Evet. Sizi de yani. Sadece beni değil, bütün Nazlı evet, da Gizem'i evet. de bulacaklar. Belki siz de bulacaklar diyecekler. O gün buraya bu eve, bir, siz de şu an kayıt altına alıyoruz. Kayıt altına alınmak çok güzel bir şey çünkü A diyecekler iki tane de çocuk bunu böyle bir program yapmış. Sizi de bulacaklar aslında. Çünkü şu an böyle bir şey içindeyiz. Evet. Peki bundan sonra ne tür çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? E şimdi ben sadece eğitimci değilim, sanatla da ilgilenen birisiyim. Hem oyun yazıyorum, son birkaç yıldır da, da sinemayla ilgileniyorum. Öncelikle hem bir sinema filmi çekmek istiyorum, başarabilirsem. Onun dışında bu projenin devamını yapmayı istiyorum. Yine onun da temellendirmek, başka bir sokaktan var. Bu sokakta değil çünkü bu sokak artık ortaya çıkardık insanları, belki benim öğrencim değiller ama buradakiler kitap var. Bilgilenmek isteyen kitaptan okuyabilir. Semtler olarak yine çok kültürlü sokakları tercih ediyorum. Yani mesela Arapların, Kürtlerin, Çingenelerin ya da başka etnik kökenli insanların oturduğu sokakları araştırmaya çalışacağım. Belki Fener'de, belki Balat'ta, belki Galata'da, belki Diyarbakır'da Erzincan'da, bilmiyorum, daha onun hayalini daha kurmadım ama kuracağım herhalde. Yani her tarafta bu, yani yaptığınız bu çalışmayı sunmak istiyorsunuz. Yani ben sadece kişisel olarak ben diye düşünmüyorum aslında. Bir ilham perisi duyan belki birileri de yapar, ben de yapabilirim. Ben çok fazla uzun vadede düşünen biri değilim. Yani içimden öyle bir his geliyor, yapayım diyorum, başka sokakları da araştırayım diyorum. Ama belki diyorum benim gibi başka sanatçı arkadaşlarım, eğitimci arkadaşlarım da bundan ilham alarak e, kendi bilgilerine, kendi sokaklarında çalışmalar yaparlar. Ama ben e, arzu ettiğim, özellikle Diyarbakır'da seçtiğim bir sokağım var. E, Kemaliye, yani Eğinde seçtiğim bir sokak var. Beyoğlu'nda ve Fener'de. Ama bunların hangisini hayata geçireceğim gerçekten ben de bilmiyorum. Göreceğiz. Arkadaşlar şimdi size bir soru saralım. Bundan sonra da fotoğraf çekmeye devam etmeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Belki mesleklerimiz başka bir şey olabilir. İşte hocamızın, sınıfı doktor falan olabilir ama en azından ben hobi olarak hala böyle fotoğraf çekmeye çalışmayı düşünüyorum. Ben düşünüyorum. Fotoğraf makinemi alıp bir yere atıp da çekmemeye devam etmek değildi. Alıp hala bir yerleri gezip ilgimi çeken her şeyi çekmek. Ben bu yaz Bitlis'e gideceğim ve babam böyle karar verdi. Bitlis'e gidince geze geze durup durup yani gideceğim. Orada her şeyi çekeceğim ve bu fotoğraflarımı öğretmenim de istedi. Ona da vereceğim. Ve kendime de saklayacağım ve çok güzel fotoğraflar olacağına emin olur. Ol bu çektiğimiz fotoğraf yani bir lise fotoğraflarla yine e, bu e, sergi gibi bir sergi yapmayı düşünüyor musun? Tabii ve albüm alıp bu fotoğrafları albümüme koyacağım. E, peki sizin anlatmak istediğiniz şeyler var mı? Ben kırmızı Kilisesi'ni anlatmak istiyorum. Ben Serdar Ekrem sokan karşısında oturuyorum. Karşımda Kırım Kilisesi var. Kırım Kilisesi'nin bahçesi çok büyük. İçinde köpek ve kaplumbağa var. Normalde kapısı kilitlidir. Zil çalınca içine girebiliyorsunuz. Ve genellikle Japonlar orada oluyor. Ve bazı günler parti yapıyorlar. Bahçesinde çok kişi bulunuyor. Ve Kırım Kilisesi'nin bir özelliği vardır. Saat 3, 6, 9 ve gece 12'de ...çanı çalıyor... ...ve... E, ...Kırım sesinin e, ...tepesinde ise... ...şey... E, ...kuş e, heykeli vardır. Sen bir şey anlatmak ister misin? Evet, Tercüman Çıkmazı. Ben Tercüman Çıkmazı'nın girişinde oturuyorum. Kumbarca kuşundan inerken... ...ilk sol koldan kırılan sokak... ...Tercüman Çıkmazı'dır. Bu sokağın girişinde... Rus konsolosluğun arka kapısı vardır. Ön kapısı ise İstiklal Caddesi'ne bakar. Bu İtalyan yapısının mimarisi Fosetti kardeşlerdir. Biz bu bütün aile çocukları ile birlikte bunun için çok merak ederiz. Benim dedem eskiden bu Rus konsolosunun içinin ağaçlarını kesermiş. Bizim tek, yani şu anda girmek istediğimiz yer Rus konsolosunun içidir. Bizim sokağımız taşlı bu yoldan geçer ve sonunda geçit vardır. Bu yüzden bize böyle masalsı bir hava verdiğine inanırız sokağın. Geçitin arkasından diğer sokağı aynıdır. Fakat şu anda yan apartmanın kullan, kullanıldığı yan apartmanın kullandığı özel bir alana dönüştüğü için de saklanmıştır. Maviden sokulmaktadır. Biz Bu sokakta fazla çocuk bulunmaz. Her türden insan yaşar. Siyahi, Kürt, yabancı, turist filan. Bazı evlerde insanlar yaşar. Çoğu evler iş yeri olarak kullanılır. Bir de bazı artistlerin, sanatçıların atölyesi bizim sokağımızda bulunmuştur. Bu haftada Söz Küçüğüm programının sonuna geldik. Kumbaracı, yokuşu çocuklarına ve Filiz Hanım'a programımıza katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca teknik masada bize destek veren Eli abiye de çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum çünkü ilk defa sizin kadar böyle, böyle bir programda çocuklarla yaşı küçük birileriyle yaptım. En heyecanlı programım da buydu herhalde. <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> Biz de çok teşekkür ederiz. Gelecek haftaki tüm programında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.